Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. 103.1 Radyo Tülesiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili insanlar severler. 8:34 oldu saatimiz bu güzel çarşamba sabahında. 1 Nisan sabahında gazetelerde bir haber vardı. İşte bu son reklamdaki Ferhat Göçer'in şarkısı çok bağırıyor diye eleştirildi. Şarkıyı geri çekiyorlar, yeniden kaydedecekler falan diye. Onun üstünde baya bir tartışma vardı. Biz de elimizdeki imkanları kullandık. Ferhat Göçer'e ulaşalım dedik. Nedir bunun aslı? Şarkı yeniden söylenecek mi? Bu haliyle mi doğru? Neden bu kadar bağırıldı falan filan? Bunların hepsini öğrenmek için şimdi biraz sabahın erken saatlerinde de olsa Ferhat Köşerle birlikteyiz. Ferhat Bey günaydın. Alo! Alo! Günaydın Ferhat Bey. Günaydın. Ferhat Bey bu bir başkadır. Benim memleketimde biraz bağırdınız ya. Evet! Niye bağırdınız orada? Ne bileyim. Bağırıyorum bize. Çok teşekkür ediyoruz. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Pet Boys radyomuz dedi, you forgive her? Modern sabahlar devam ediyor, 8.44 saatimiz. Oktay Demirci bizimle birlikte, günaydın hafam. Günaydın, günaydın. Bir şey sormak istiyorum sana. Ee, Hızlıca bir şey mi soracaksın? Yok, 4-5 gündür aklımda, <gülüyor> içimde tutuyorum, bir türlü soramadım. İngilizce bir şey mi? İngilizce Çünkü bir ben şey, ancak anca hazırladım <gülüyor> 4-5 gündür sorumu, ancak... Yok ya, İngilizce değil ya. En son ne zaman takla attın? En son ne zaman takla attım? Herhalde bir ay önce falan attım. Niye attım bir ay önce? Alin şey yaparken. Bizim evde takla atan insanlar olduğu için <gülüyor> sizin evde yoktur da. Yok bizim evde de ben de bir ablamlara gittiğim zaman yeğenlerle beraber. Yeğenlerle attım. Tam takla da olmuyor o da. Ya yani, takla mı yerde mi? Yerde. Onların halısı kalınca. Ha iyi güzelmiş. Onların kalınca bir halısı var. Rahat rahat arabayla gider gibi mesela şey yapabiliyoruz takla atabiliyor insan da sen yani güreşme gibi mi yani kızlarıyla güreşen baba sıfatıyla mı takla attın yoksa... Kendi Bak takla mi? böyle atılır. Sen şey. şimdi otur orada ben şimdi takla atacağım tabii, diyerek. Takla böyle atılır diye. Ha, öyle mi? Biraz da iddialı ama ben e, tabii son taklamla bu geçen takla arasında e, iki beyin ameliyatı olduğundan. Ha, senin öyle bir şeyin var. Gerçekten. Evet Doğru. takladan kalktığımda ben paralel evrene geçtiğimi düşündüm. yani Çünkü o evrenden evrene geçtiğinde bir şey oluyor ya en başta bir sersemleme. Evet, onu ben, tamamen yaşadım. Geçmiştim. Mı? İkisinde de olmuştu bana da doğru. Ha, herhalde paralel evrendeyim. Neyse, burada da her şey aynı diye düşündüm. Böyle yani her böyle şey düşündüm. değişti. Böyle ve atmamaya çalışıyor musun? Yani Artık daha doğrusu daha, atmamaya mı çalışıyorsun? Bir daha çok mecbur kalmadım sürece atmam herhalde bir <gülüyor> yaşma <bana> programında falan. <gülüyor> takla atmak için mecbur kalacağım bir durum söyle diyecektim. Mesela ee, Mehmet Erbil'in halı yarışmasına katılsam yıllar sonra. Niye hatırlamıyor musun o yarışmayı? Ya hatırlıyorum da Mehmet Erbil deyince bir üzüldüm şimdi şey oldu. Niye ya? ya ters düz konuşmuş. Cemil Yılmaz ile ilgili. Ha. Aa ne zaman daha yeni mi? Yeni ya yeni. Yani ondan bir şey oldu. Ne demiş? Canım o sıkıntı. biraz şimdi bu aralar kıskançlıktan herhalde. E, yapıyor banttan kendisinde program var. M8'den. Yani bir var zamanların bir numarası şu anda bayağı gözden düşmüş bir şomen gözden olduğunda. De, yorulmuş canım. Yorulmuş oturarak program yapıyoruz. Bir yapıyor. de Ulan yani kadar. yaşlanırken aksileşenlerden herhalde. işte onun için. Çıktı. Neyse biz e, Güzel, ver, işimize bakalım, güzel konulara bulalım. biz güzel konulara bakalım. E, taklayı şunu görünce de sordum ben. E, aslında bir de şunu soracağım. Mesela Alin derslerinde çok başarılı olsa Sevinç'ten takla atar mısın? Ben Sevinç'ten Veya hiç takla atmadım. Veya mesela Selin'in mürüvvetini görsen mesela evlatların üzerinden örnek veriyorum ben çünkü bu en noktada şey olamam. En anne babaya evlatlar verir. Ben çünkü. bu noktada doğru, doğru... Atalım! Atalım! Mehmet Ali Erbil geldi. <gülüyor> ha yok fairmiş ya. <gülüyor> Ankaralı Mehmet Ali Erbil. Ay Hay Fahir <gülüyor> Mehmet Ali Dünyanın tüm adamları. Ne oldu? Ee, sen ne zaman taklattın en son? Ee, 14 Mayıs 1987. Hadi Bugün canım. de çok iyi hatırlıyor. Son, <gülüyor> son çünkü. Son taklam ya. diye atadı ve ondan biridir. Hiç tövbe ettim o kadar. Sen peki gerçekten Çünkü bir arkadaşımızı be. takla atarken kaybettik. Ve o gün bugündür. Artık hiç takla atmıyorum anladın mı? Anladım abi. <gülüyor> Hemen bir kere de anladım. No nor normalde anlamam biliyorsun. Ben de anlamam. İyi oldu yani Sanki yani bu konuyu özellikle Sanki yani benim yaramı deşmek için. ben yani bu konuyu biliyorsun da kör kör parmağım gözüne. Fay, biz daha hangi konuyu açacağımız soğan diyemiyoruz yani, yayında. Babanın soğan borcusunda. Takla da mı diyemeyeceğiz? Yani, yani kabuk bağlamış yaraları kanırta kanırta kanırtalım tekrar kaldıralım. Tekrar ortalık kan içine. Bunu mu istiyorsun Oktay? Ne oldu ya? Yayınımız ne hale geldi tamam, ya? canım takla demiyor zaten. Takle de demiyor. Yarım takla diyorum ben kasa kasa, kasa üzerinden. Ters takla mı düz takla mı? Çünkü yani ben ters takla yani takladığım benim aklıma ters takla Ters takla, takla mı? Yok yok ya. bunu düz ya. Düz mü? Ha, ha, ha düzse tamam. Amuda kalkar gibi benim sorduğum o. Amuda kalkar gibi böyle e, hani bir bir çocuk şeyi vardır ya. Çocuk ha. böyle bir ellerinin üstünde bir şey yapar ondan sonra kalkar böyle çok güzel selam verir falan. Böyle bir Bakayım. <gülüyor> o hareket soruyorum takla diye. Valla hiç yaptım. Sor sana sorduğum soruyu cevaplamadın ee, sarıtı şu arkanıza. Ben senin takla atılabileceğine inanmıyorum. Ya bu gol, golden şimdi, sonra futbolcuların attığı var ya. Ben şimdi şu anda düşünüyorum. Çok sevindirecek şeyde bile ya süper abi derim yani herhalde. Coşkusuz muyum neyim bilmiyorum da. Valla futbolcular aslında ilk hızı e, kazandığı için. Mesela koşuyorlar ya onlar. Ha. Yani golü atıyor mesela koşmaya devam ediyor yani. Koşmalı sporla diyor. Mantıklı. Mesela atletizmde de öyle. Birinci geldi adam. Yine koşar. Mesela Hüseyin Bolt birinci geldi okur. onun hızıyla zaten. Zaten koşarsa taklasını atarsa ona kimse bir şey diyemez. Zaten sportif başarının içinde yine Koşunlu sportif var. bir hareket evet. normal. Var. Yani ama... şöyle bir şey var mesela yani şimdi futboldan farklı bir branşa geçmiş oluyorsun. Onun öyle bir güzelliği var. Evet tabii ki ama günlük hayatta bir sevinç bir şey mesela bir haber geldi sana. Evet. Çok sevindim dersin. Ay süper ya çok iyi dersin. de takla atmazsın. Takla nasıl atacaksın? Ama hani nerede? normalin ötesine geçmen lazım. Mesela demin koşucu dedik ya. Hı hı. Hüseyin Bol birinci geldi. Lak oradan sahaya girdi. Hemen geldi koştu koştu. O şeyde yüksek atlamanın orada sevinçten. Ha orada minder var, şey var, minder falan var falan var. Onların iş yerleri var de takla yemiyor sanırım. yerleri için güzel. Doğru gerçek. Atletlerin iş yerleri stadyum değil mi? Bizler de yapacağız yani Orada. Evet. Abi Seviniz işte Yapan yani. yapıyor, yapan o, yapıyor demek ki T2 biraz şey yapın, oradan taklayla geçeceğim diyemez. Ye, işte, yeteri kadar, yeteri kadar. E yerim masalarını masaların, orada uzun şeyde birer takla. Yeteri şey kadar neşelenmemiş, var. neşelenmemişiz abi. Hiç, Hiç yani, coşku mu yok acaba hayatımızda dar, ya? Yerim dar falan demeyin. Yaşam, yaşam enerjisi gitmiş. Gitmiş o kadar. yani. Üçümüzde de gitmiş vallahi. ben size söyleyeyim. Mojo, mojo'muzu kaybetmişiz. Bak ahutu baya. Bak, Bağla, takla mı atmış? Takla atmış. Onun sevgilisi ama çok Ama o, evet, o kadın da şey var. O bitti ya. Bitti mi o adam? Tabii canım, Hayır, o çok... Adam bitti de o kadın da demek ki öyle bir şey yaratıyor. ahu, yani, ahu diye ağaçlara tırmanası geliyor. Ne güzel adamdı ki. o ya. Çok da aklı başında bir adamdı. Mahir miydi? Neydi onun adı? Aa dur. Ta Tarık mıydı? Tarık. Ben, ben de, Bey diye geçiyordu da. O yüzden ismini hatırlıyorum. Tarık Metin, Metin miydi? Metin miydi? Tarık Bey. Sevgili galiba. dinleyiciler Ahu Tuğba'nın etrafında takla atan adam kimdi? Ben bir bölümünü hatırlıyorum. Onun şeydi. Böyle denize gitmişler falan. Böyle bir kabine giriyor şey, Ahu Tuğba. kıyafetini değiştirmek için adamı şeyi gösteriyor böyle görevli. Ben şimdi buradan çıkacağım. onda Ahu diye üstüne atacağım. Çok komik olacak tamam mı diye. Mahir, Mahir ya. Mahir, mahir değil miydi de. ya? Mahir değil. Doktor Nettin ne ya. Neyse ki dinleyicilerimiz Mahildi. genel kültür konusunda... Hakikaten özellikle yamanlat. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ender ben. Ender bey hoş geldiniz. Neydi o adamın hoş. adı? Meriç. Ha? Meriç. Meriç Meriç Allah ayın orayı. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ederim. Allah bir numarayı hiç takla attınız mı Ender bey? <gülüyor> takla valla bayağı uzun zaman oldu atalı. Sevinçten attınız mı hiç? Yok sevinçten atmadım. Atmadım. Atma. <gülüyor> Atamadım maalesef. Beden dersinde attım beden dersinde. Atamadı evet. Ben onlar şimdi zorla bir amuda kalkma vakası vardı, onda da zaten kolu bacağı kırıyorduk. İyi, <gülüyor> çok çok teşekkürler. Teşekkür İyi günler sabah. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da gördük ki ne kadar acı olsa da yıllar sonra gülerle hatırladığımız bir şey oluyor beden dersi. Maalesef. Meriç Bey e ne olmuş? Var. Meriç Bey değil ya. Şimdi e, öncelikle bu takla konusunu eski İçişleri Bakanı. Bir, gündeme etmişti, bir takla attı ha, evet, evet. Ondan aylar sonra gündeme getirmemizin sebebi hiç onunla alakası olmadan Ahutuba ile ilgili. Ahutuba'nın kızı sınıfı geçince Amerika'dan e, Florida eyaletinde beraber kaldığı kızı Angelic. Angelic sınıfı geçince takla atmış Ahutuba. Nerede? Amerika'da. Amerikan Flori taklası mı? mı? Amerika merkez mi ne? Florida merkez, eyalet neresi? Nerede? Ne? Yer Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <gülüyor> yer çekimi Hayır şöyle bir Orada şey değil Orada yer çekimi çok az oldu değil mi? Orada e, dedemlerden. Dedem de atlar mı diyeceksin? Ya sufaya. şimdi Ege gelip şey dese, biraz saçma değil mi anlatırken. İşte Ali'nin karnesini aldım, bir baktım. Çocuk çok güzel, teşekkür'e geçmiş. İnanır mısın Oktay'cım? Senin işten takladım. Hadi sen bir gazetecisin. Koştu şey mi yapayım? Bunu hemen yapmam lazım. Zaten Everglades Üniversitesi'nde kendisi e, okuyor. Orası ama hep çimlik. E, Everglades Üniversitesi'nde mesela... O Merkez bin, kampüs. ...bilim ağacı var ya. Evet. Uh -huh. e, o şeyin Eskişehir yolu tarafında A1 kapısından girişte Orada da mesela Everglades Üniversitesi'nde böyle bir şey var. Bilim yastığı. Mermer. Ha. Everglades Üniversitesi yazıyor. Ya. Onun önünde yani özel olarak ha, oraya gitmiş Ahu Turba. Evet. Çünkü zamanında bir şey vermiş. Ah etmiş. Yok. Ne denir? Söz Everglade'den mezun olsun bütün camlarını <gülüyor> sileceğim demiş. Ama Ahu Turba'nın şu da hepimiz hatırlıyoruz. Şu Everglade'de okuyacaksan oku, okumayacaksan seni Modoco'ya vereceğim diye. İstanbul'daki, bak. İstanbul'daki mobilyacı var Böyle <gülüyor> <gülüyor> Modoco diyeyim mal gibi kaldıklar. <gülüyor> Herhalde yeni açılmış iyi bir kulüp. Abi İstanbul'da yaşıyorlar. Ya, <gülüyor> Modep. Site'ler. Ankara'nın site öyle şey yapın. Tebrik ediyoruz o zaman. Tebrik ediyoruz kendisi Maşallah kaç kaça geçmiş Oktay? Bitirmiş herhalde. Takıntısız değil mi? Yok, sınıfı geçmiş. Takıntısız değil mi? İki dersi varmış ama ortalaması çok iyiymiş. Yani ama şey değil tabii. Onları da D, D'den B'ye yükseltirse tamam bitti gitti. Çok demiş. güzel ya bravo. O zaman bir liste yapmak lazım demek yani hayatımızda neler ne yok. Olursa, ben takla. çok üzüldüm ya. yani yok. Ben hakikaten sevindiğim Herkes zaman... Herkes bir şey için sözünü versin. Ben bugün gene bir takla atayım bari ne yapayım? Bir adak tipi bir şey düşünmek lazım bunda. Yani mesela şu ha. olay olursa şu taklama olursa atacağım. Taklama atarım diye. Öyle öyle başlayacaksın. Ben bugün olursa taklama atarım. Atar mısın? Atarım. Hem de nerede atarım biliyor musun? Nerede? Bak ne kadar şey şeyin bahçesinde takla atarım. Dükkanın önünde olması lazım. Dükkanın önünde. Dükkanın bahçesinde dükkanın, takla atarım. Yani o coşkunun dükkanda yaşanması lazım. Tamam tamam. Yani. Ha Ceketle. Ceketi çıkarırım ya yırtılır çünkü. Bugün bir şey bekliyoruz da sevgili dinleyiciler onun üzerine Fahir'in ben de biz anladık da. Ben de şeyde ee... Hadi canım. İki. Yok olmaz o ya. <gülüyor> O olmaz. Nerede dükkanda mı? Dükkanın ortasında o, o olmaz. şeyde. Olmaz olmaz. O, o gizli. Olur. Orta tahta bar var ya ha. ortadaki. Onun üstünde mi? Orada. Oradaki İrlanda i̇ki. mı? <gülüyor> S6-S8 yani. Aha. O ama... S6'dan S8'e kadar 2. S6'dan S8'e ince bir yolculuk. Ama o gizli olması lazım. Peki, olmaz. Şov amaçlı olmaz değil mi? Kabul ediyorum. Olmaz tabii canım. Olmaz. Onu maalesef. Ha şöyle olur dükkan kapandıktan sonra mesela sabah kadar. Tabii ki. Mesela gece 1.30'dan tamam. 6.30'a tamam, altı, altı kadar. Hay hay onu da kabul ediyorum. Bu arada e, tamam bunları yaptık. E, dileklerimizi diledik. Adaklarımızı Ama adadık. Adaklarımızı adadık. White Rabbit'e de teşekkür ederim. Adanız edelim. hayır olsun kabul. diye hatırlatmış bize. Çok teşekkür ediyoruz White Rabbit. White Rabbit başımızdan eksik olmasın diyoruz. Siyah Sevgili Kuşak mi? bir şey soracağım ya hemen Hı -hı. şimdi evet, gideceğiz. bana. Ha. World kan, Karate Doğuda yıllarca emek vermiş bir şey olarak bir şey olarak. Dediğim, bir karate emekçisi. Bir karate emekçisi olarak sor Oktay. Başbakan'ın e, ziyaretine gitmiş dün. Evet. Karateciler. Evet. Ümit Genç Karate Takımı. Tüm tüm Kar Türk, tüm Türkka. Çok ha, ha, ya. Ümit e, genç o, Avrupa'da 18 madalya kazanmışlar. Bu. sağlık. Ondan sonra başbakanı ziyarete gitmişler. Giderken de elimiz boş gitmeyin diye siyah kuşak götürmüşler. başbakanı biz çok böyle başka kıyafetlerle görmeye alışkın değiliz ama hemen giymiş üzerine. Hem o, o rahat şeyi giymiş. Hamo şey, Beyaz şey neydi? Giymi rahat. Ne deniyor ona? Kimono kim mu? Ne kimonu? Siyah. Cübbede değil. Ne o üstüne giydiği? İşte Onun mi? özel Ama bir alt adı üst. vardır. Yok özel adı. Alt üst, üst mü? <gülüyor> <gülüyor> alt üst. Sef altı giydim. Mesela brusli öyle üstü çıplak dövüşe. Sef alt giyiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> altı yatarken de giyiyorum demiş. Valla altını <gülüyor> mı? Altın altın ciddi altı üst. Alt üst, altı üst. Vardı tabi, bir tabii Birisi vardır. Neyse takım elbisesinin kravatlı kıyafetinin üstüne söyleyeyim. giymiş tabii ki. Çok hoş durmamış mı? Hoş durmuş. Aradan görünüyor. <gülüyor> o. Ve siyah kuşağı da takmış hemen. Evet. Şimdi o, o siyah kuşak öyle verilen ve takılan bir şey mi ya? Tabii canım yani başbakana giderken doktor, vereceksin. Doktor, fahri doktor. doktora Fahri doktori veriyorsun ya. Ona inanıyorsun onun gibi bir şey. da. Fahri siyah kuşak o. Fahri siyah kuşak olduğundan ne? Yani, hatta dam, dam vermeleri bak, fahri gerekir. Fahri doktorada doktoranın başında fahri lafı var. Ama fahri siyah kuşakta öyle bir şey yok. Fahri siyah kuşak değil dam vermeleri gerekirdi. Fahri Fahri'den. Fahri'den. Bokta da müziği falan kontrol Tabii müziği de fahri yapıyor. <gülüyor> fahri <gülüyor> bir şeyler yazıyor üstünde de. Ha Erdoğan yazıyor siyah kuşak üstünde. <gülüyor> Yazdırmışlar, getirmişler. O zaman öyle olunca Fahri yazmasına geleceğim. hiç gerek yok. Çünkü kardeşim bu Fahri Bey kim falan diye böyle hiç. bir espriler olur. Anladım abi. Yine bir tek ben anlamamışım olayı ya. Evet sevgi dinleyiciler. Hayatta her şeyi anlayacağınız bir dönemin gelmesi dileğiyle bu saati bitiriyoruz. <gülüyor> Rihanna, Mickey Echo ile bir duet. Mickey Echo mu? Hı -hı. Ay, en sevdiğim. Daha sempatik bir adam olamaz diye düşünüyor insan isma bakınca. Bakalım şarkıda nasıl adam? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabah. Radyo Turası'da sabahlar devam ediyor. Sevgili sana severler 20 saatin başı. Heyecan, neşe, dorukta. Ne yapacağımızı Şaşırdık. Eğlence paçalarımızdan akıyor adeta. Tamam ya, eğlence coş, işte egoş ama yani yani yine de ne bağırıyorsun Beklema, ya? Ben çok var sevgili dinle. Ben gibi ne bağırıyorsun ya? Allah Allah. Ben yapabilir miyim? Kulağın bir şey. başkadır benim memleketim. Aynısı oldu yalnız. Aynı yaptım. Dur adam. ya ben Vay. de bir, biraz şey olacağım. Neydim ben? Sen tenordun. Ben tenorum değil mi? Yeterince ben? bağırırsan <gülüyor> herkes, herkes tenor olabilir. Herkes tenor, herkes tenor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıyı da bir daha dinleyelim ilerleyen. Ya Vallahi evet ya bu ya. resmen arada kaynadı gitti ya. Resmen mi? Games of Thrones <gülüyor> başladı. <gülüyor> <gülüyor> Game of Thrones. Dört buçuk milyon kişi izlemiş Game of Thrones. 4,5 buçuk dört <gülüyor> buçuk milyon of, kişi mi? Evet. Amerika'dan sonra hemen bizde de başlıyor. Üçüncü sezonunu beklediği Game of, of Thrones. <gülüyor> <Games of> Thrones <gülüyor> olacak. Ee, 3.8 3.8 milyonluk izleyici rekorunu 4.4 milyona. 60 Çıkar. milyon dolara mı mal olmuş bölüm? 60 milyon dolar mı? Hadi siber şey keki verdin. Valla takla, 5, takla 500 atılır. O ufak neydi adamın adı? Ona da verdin. Ben orada o kadar adam yok ufak, yani. Ufak dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> ufak dedim. Ya. Ne diyeyim diyemedim ya o adamı çok seviyorum ondan. 60 milyon dolarını siz hiç izlediniz mi Game of Thrones? Ben mı? yani bütün Have... yaygarasından sonra ben iki, bir soruya soruyor. Ne evurmu ya? sonra şaşıran <gülüyor> sana yani, o yaygar ya bu dizi güzel galiba güzel galiba diye bir gece televizyonda yakaladım. Evet. Böyle de seyrediyorum. Hakikaten de güzelmiş falan. Ben bunu artık seyredeyim derken baktım sezon finalini seyretmişim. Hadi ya. Hmm. İlk, ilk sezon filmi. kadın var ya böyle girdi yandı falan. Yumurtalarla çıktı yerimisiniz diye. Aa şey hmm. ne anlatıyor ya bu? O sarı kadından. Bazen. Sarı kadın. He. Dur adı neydi onun oğlu? Dur falan filan. Kocası öldü. Ama Kocan çok güzeliz oda. Kocam ]ydi. öldü dedi. <Gülüyor> nerede, nerede öldü? Odun? Kazada mı öldü? Hastalandı öldü diye. Öyle bir şey var. <Gülüyor> o sarı kadın şimdi galiba şey e, başrolde oynayan kadın. Başrolü çıktı. Ya olan. o kadının adı neydi? Ne olur kurban olayım ya. Yalnız Hayır, o, o kadının bir fotoğrafı benim var. Kimlerle o dizinin esas adamının ölmesi. Esas adam. Şey ya diyorsun, bir dakika onu söylemeyin belki içimize yaver ama. Yok izin ya izin ilk sezonu en sezon. başında öldü galiba. Et, hayır sonunda. Oğlum, sonunda öldü ya. Öyle mi? Ya sus. Kazada mı öldü o Kaza da? Kazada öldü. Kazada <gülüyor> öldü. Ben onu seveceğim. Yani o eee benim o yeni neydi? Manisa Manisalıydı. Manisa'lıydı. Manisa Manisa tamam. Yeni soprano'sı mu olacak? Salihli mi? Turgutlu mu? Bir yok mi? yok. Manisa. <gülüyor> Ondan sonra e, Games of Thrones. Yani şu pardon 3, 4, 5 videosunun yaptığımız esprilerin sadece bir takım insanlara hitap etmesi ve o insanların <gülüyor> ne tip insanlar olduğunu da merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gülmesi de en acıklı tarafı. Ben demedim <gülüyor> sevindim. Kazada. anlattığından <gülüyor> ben, ben hiç bilmiyordum. Ben espriyi de anlamadım. Kazada öldün falan ne demek? <gülüyor> Yani ne demek bilmiyorsun ya. Çok meşhur bunlar Abi, dizi G şey reypikleri ya. Kocan öldü mü kazada mı öldü? Ne oldu Kocan öldü mü kazada mı öldü? <gülüyor> Game of Thrones yazıyorum. IMDB'de çıkmıyor. Çıkmıyor. Neden acaba? Game of Thrones diye. Ha, Game yani. of Thrones mu? Evet. Games of... Games? Apostrof. Alt çizgı. Of... <gülüyor> <gülüyor> Bu tip dizilerlerin de yalnız şöyle bir şey var. IMDB'ye giriyorsun mesela oyuncular var ya. Evet. Oyuncu yani hiç izlemediğim bir dizi ise oyuncularda hangisinin hangisi olduğunu çok zor anlıyorsun. Çünkü orada hep oyuncuların kırmızı alı fotoğrafları var. Kırmızı alı fotoğrafları. Aynen var. Yani abi. Şey Aynen abi. Yani aynısı ben de katılıyorum anlamında kullandım ya. Yalnız bu kadar başarılı bir dizide e, ben insanların çok profesyonel olduğuna şundan inanıyorum. Yani mesela ben yönetmen olsam Game of Thrones'un evet. Şu esprilerimle herhalde kadroyu dağıtmıştım. Bizim adamlar ha buradaymış ya. <gülüyor> bölümde aynı. Kadroyu dağıtmıştım dediğim. Her, çek her çekimde o adamı kızdıracak hareketlerim olurdu. Nerede göremedim <gülüyor> Gel bakalım. Sen şey falan da getirin. Lan getirin lan. Ne ya. Lan lan. Ondan sonra sette kucağında taşı. Gel bakalım seni şimdi buraya getirin. Bırak lan. <gülüyor> Dizimiz çok güzeldi. Setti tabii ki Bir gerilimler yüzünden bitti. <gülüyor> Ay bu arada e, bugün biliyorsunuz Galatasaray Real bugün Madrid'de. Bugün Galatasaray oynuyor. Real Madrid'de. Madrid'de. 300 milyon diyor Buna ne diyeceksin Oktay? 300 milyon. Bir de kaçak seyredenler diyor. James şey O'Strons'tan daha çok seridi. Ya, Yarım milyar kişi diyorlar. Biz onu de, kaçak nerede Çünkü Kaçak ne demek Onu bilmiyorum ki kaçak serilmektedir. Çünkü, çünkü şöyle diyor. D, D- Smart veriyor. Onlar, D, -Smart D- Smart mı? Fahir. D- Smart mı? <gülüyor> ben ne diyorum ya? Dur ağzımı çalkalayıp geleceğim şimdi. Dismat, dismat. Hayır dinleyen izleye, dinleye dinleyicilerim. Tamam olursak. ben de zamanında iban numarasını ay ben diye söylemiş bir adam ama <gülüyor> dismatta kadar ilerlememiştim yani. Nereden o benim kulağıma çaldın diseden? Sen ay ben mi dedin ya? Ay ben. Bana. Çok ben ay ben dedim ya. Hadi ya. Ay ben. I ben, ben, ben numaranızı alabilir miyim? Ben de Merlin'e Merlin dedim çok uzun süre. Ne güzel. Ama canım ülke e olarak taktiyemek dediğimiz dönemlerde de oldu yani. ana. gibi gibi. Neyse yani Real Madrid'le oynayacak 500 milyona yakın kişi izliyor. Ama gazetelerimiz çok büyük maç olduğu için herhalde e, normalde maçtan sonra atılan manşetler güzeldir ya. Aha. Bugün güzel manşetlere başlamışlar. başlamışlar. Güzel. Hı. Hadi aslanın falan gibi mi? Aslanım benim. Fahir o kadar düşsün ki. <gülüyor> O kadar düzsün ki. Ya oğlum daha bir spor servisine yeni başladım yani. Oğlum mu? <gülüyor> o değil Faiz. Yani e, şöyle söyleyeyim Fahir Bey. Mesela bir gazetemiz. E, bir dakika mesela şöyle yavaş yavaş. Ben Hangi şöyle, gazeteden başladınız? Ben şöyle bakayım ya. E, mesela Milliyet Gazetesi'nden bak, bak, bakalım. Şöyle bakarak ol oraya e, bakarak ol. Ne yazıyor bakalım orada? E, dünya şaşırır. Bu ne ya? Bayağı ne? bunlar bayağı. <gülüyor> Çok <gülüyor> bayağı bayağı şaşırdım. Yani ben ya. düşsem bu adamlar bayağı bir yani. Bir dakika bu değil. Bir saniye ya. Bir, ne e, bayağı bir ya? Verin. Bir fısat Resmen maç ver ee. bu gece. Bir gazetede ha. öyle bir Bizimkiler maç. Bizimkiler yeter ki gol atsın. <gülüyor> Yok. Allah Allah. <gülüyor> bir saniye. Ee, Hah. Bir dakika bu bu mu? Araları okuma. Araları okuma. Bana Tarih, büyük harfileri oku. En büyük harfileri okuyorum. Tarih tekerrür edecek mi? <gülüyor> i̇şte mahsetlerde bir numara yokmuş, yokmuş. ya. Yokmuş. Hah. 3 Nisan'ı seversin yine yaparsın. Evet 3 Nisan efsanesi. <gülüyor> Ama o da biraz... <gülüyor> Şimdiden başlamışlar. Oldu mu bu? O Olmadı. Da. O hakem bana... yok mu ya? O, o hakem olsa keşfet. Ne, ne, ne bileyim abi bana çok enteresan... Yayından önce bana, bana çok enteresan gelmiş. Kaybetmek kolay, kazanmak olay. Bu biraz oldu sanki. <gülüyor> biraz. Ya yok bir gazetede şey gördüm de ben e, Haydi Galatasaray Realite. Falan gibi böyle bir başlık vardı. Yani. Realde e, böyle tırnak içinde yazılmış. Realite. <gülüyor> Realite. Falan Realite yani. ne demek hocam? Yasın. <gülüyor> Kimse bilmez zaten yazın. Ondan sonra Mourinho'nun bir açıklaması var. Real Madrid Teknik Direktörü'nün. Gol atarlarsa tekmelerim demiş. Kimi? E, gol atan kişiyi herhalde. Yani, Veya kalecilerin bir kendi hakkı kendi yok, Ahmet, yok bence Drogba de. ve Snyder gol atarlarsa bana adayacaklarını söylediler. Ha Bana adayacaklarını söylediler. Eğer gol atıp bana doğru koşarlarsa onları kovarım ve tekme atarım demiş. Ha evet. Haklı, Onlar evet, çok seviyorlar eski, ama. Eski öğrencileri eski ya. Öyle, öyle mi? Evet. Ha, Hamit Drogba ve Snyder Mourinho'nun eski öğrencileri. Snyder keza öyle. Mourinho da şeyde oynamıştı bunu da hatırlatan. Emlak reklamında oynamıştı ülkemizde. Değil mi? O niye şeyde ha o da gayrimeşgul reklamında oynamış değil mi? Tabii canım. Hatta Çünkü ülkemizde de... oynayan ilk gayrimeşgul ben reklamında oynayan ilk yabancı. Ben anlamamıştım ya. Daha ben <gülüyor> yabancı bir adamsı daha yakışıklısını da bulabilirlerdi falan diyordum. Yani güzel janti bir adamdı da en yakışıklı da bir bisikolata erkeği değildi yani. Değildi yani Ege'ciğim o kadar parayı sana verseler sen iki katı janti olursun. Öyle diyeyim sana. Teşekkür ediyorum ben herhalde. <gülüyor> Parayla jantilik <gülüyor> olur mu? Tipimi, olur efendim. Benim tipimin kayıklığı fakirliğimden mi demek size diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ondan sonra neyse Jennifer Lopez geldi oynadı da cep telefonuyla çekilmiş reklamda anladık. <gülüyor> Moran açıklıydı ya. Moran yolunda. Aynı reklam mıydı onlar? Aynı firmanın? Ay yok, aynı firmanın değil. Biri Mesat'ın biri <gülüyor> <gülüyor> Mesat'ın. <gülüyor> Bakalım Justin burada bir şey. Erkenden giriyorum karlı çıkıyorum diye bir reklamda bekliyorum ben. Yani 40 yaşında evin basit. giriyorum. Tipi bir mesaj vereceğini ben inanıyorum. İyi ee, şanslar diliyoruz Galatasaray'lara. Asla, asla Ama, ne yazıyor orada? Asla, asla, asla şımarmayacağım. Yok. As, aslan bu. ne yazıyor Ortada Oktay orada? Nerede, nerede yazıyor fa? Aslan var mı yazıyor? Arena'da aslan var. Aslan mı? var evet. Heh, bak nasıl bak kaç metreden ne güzel okuyorum büyük harfleri. Vallahi Fahir bravo. E Fenerbahçe'nin de maçı var hiç fa. <gülüyor> Fenerbahçe'nin yarın <de> var. <gülüyor> yarın maçı var. Sonrandan işte bahsedilmiyor maçı. niye öyle? O zaman da yarın bahsedeceğiz canım sürekli de sen de Oktay yani. Bir haftadır Galatasaray Erhan Mert maçından bahsediyor ya. Ama şimdi birisi şey ya. Real Madrid. Real Madrid yüzünden bu kadar bahsediliyor. Hep Real Madrid'e. Şeyi koyalım yani Galatasaray maçı olduğundan değil de biraz Real Madrid'le oynadığımızda. E, akşam maçı nerede seyrediyoruz Oktay? Akşam maçı biz de seyredelim. Ne dersiniz? ZG ile seyredin. Ben e, Gaga'da radyodan dinleyeceğim. <gülüyor> Radyonun sesini açacağım. Onu da vereceğim hoparlöre. Açacağım sonuna kadar dükkanda. Oh, sonra lounge dinleyim. müziğini ver. Keyfin keyif. Ne müzik ya? Dinleyicilerimizle beraber hop oturup hop kalkacağız. <gülüyor> Herkese çay falan diyeceğim böyle. Öyle Umarım bir şey hop koy. oturup hop, hop kalkmalı bir maç olur. Hop oturmalı hop kalkmalı. Baştan şey böyle birkaç bir tane golle oturursak. En sonunda ayakta mı olacağız? Otur, oturur pozisyonda mı olacağız? Bence o önemli. En maç boyunca da oturur pozisyonda olmayalım bence. Başladığım 10. On, on, dakikada hop oturup. Ondan sonra bir daha kalkmazsak çok acıklı olur. Ege sen sırf bu maçlar için d Smart almıştın değil mi? Hı -hı. O zaman S sen Ege'de seyredeceksin Fahir. Değil mi? <gülüyor> Akşam geliyor muyuz? <gülüyor> ben d Smart açayım <gülüyor> <gülüyor> Ya ben bu maç için de D-Smart bağlatsam. Lalo'laydı lal da diyemeyeydim ya. <gülüyor> Bürge ile nasıl konuşurumdur? <gülüyor> ne ne yaptın sen ya? Dismat bağladım. <gülüyor> Niye? Maç seyrediyorum biliyorsun. Niye maç izledim. <gülüyor> Kimle oynuyor? bu Di, Dismat oynuyorum. Verali de oynuyor. Kaç kaç kaç oynayacakmışız Ege? Kaç mı? Saha düzeninde yani. Saha evet. yerleşim nasıl olacak? Yerleşim kaç? 90'a 90. Hayır o <gülüyor> oyunculardan sayısız. <gülüyor> ...birbirimize salak demiyoruz. Ege. <gülüyor> 90 dakika asılacağız oyunu herhalde. Bir, sus, bir dinle soruyu dinleyelim ilk <gülüyor> Ben bildiklerini söyleyeyim de. Sen Sen yine harcama bildiklerini. Tamam, asla söylemeyeceğim genç Aykut. <gülüyor> <gülüyor> Kalem gollere kapalı. Hayır şimdi biliyorsun Galatasaray en son... Galatasaray yenerse Galatasaray barçaladı diye... ...ben manşet <gülüyor> atmanın kısım <gülüyor> diyardı. Sen Galatasaray en son kimi eledi? Şarkı 0-4 e eledi şarkı değil mi? Şarkı Ben buralarda şey, şey, <gülüyor> cevap haklarını de. kullanmasın diye hemen cevap veriyorum. Galatasaray şarkı eledi. Şarkı 0 e eledi ya orada mesela kaç nasıl dizildi? Saha dizilimi nasıldı? Düzgündü. <gülüyor> 4-3 kaçtı? 7 <gülüyor> 4. <gülüyor> 4 3 7 4, 4, 3, 1. 4, 3, 1. Kaç 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4-3-1-3 Kaleci var lan kaleci Kaleci, i̇şte kaleci sayımlı En bir. arkada kaleci En arkada 4-10'a karenin dışına yaz Dikdörtgenin dışına yaz ona tamamlayacaksın 4-3-1 Bak 4 3. 4-10 ha Kaç tane ya 3 yer yok mu üç <gülüyor> yer yok mu diyor ya üç yer var doğru koltuk var futbolcunun oldu yerde <gülüyor> Sahaya giriyorlar 4, oturuyorlar Langırt'tan düşünüyor 7, bu 4-3-3 4-3-1 En önde de Kaç kişi var Oğta sen de 2, 4 3 1 Öyleymiş abi. 4 3 1 2'yi topla. Böyle şey olur mu ya? Kaç oluyor? 5 9 13'tı. O ne diyor? 10 ediyor. 10 eder Kaleci, 10 eder. kaleci, kaleci niye? eder? Niye yani. önde oynuyor Galatasaray? 1 dedi. 1 4 3 1 <gülüyor> 2 mi? Yok. bir kaleci sayılmaz. Kaleci yazılmaz böyle şeylerde. Onun yeri sabit. Kaleci yazılmaz. Kaleci yazılmaz. 4 3 4, 2, 1 3 orta saha. Sevgi Orta saha önünde Az sonra geçeceğiz bu konuyu. Peki, i̇yi şanslar diliyoruz o zaman. Biraz sayılar karışık onun başlangıcı. Ozan Kayadelen izleyemiyormuş maçı. Aa, nasıl? 300 milyon izliyor ama ben izleyemiyorum. Ver evki niye? Onu ne yapacağız demiş. Bilmiyorum D-Smart de mı yok acaba? Nesi yok ya? Ozan Kayadelen'in böyle bir şey seyretmemesi hiç ayrı alamet değil. Ondan sonra 4-3-1-2'ye devam demiş Fatih Terim. Fatih Terim'i bu arada Mourinho çok şey yapıyor. G Süper bir gitteler, uçağ, gaz, inanılmaz gaz. bir uçağ. İşte dünyanın en önemli hocalarından biri. Galatasaray'ın çok iyi hocası. Yani takımdan daha çok Fatih Terim hakkında konuşmuştum ki basın Onlar nasıl? biraz samimi ya. Samimiler mi onlar yoksa böyle gizli bir şey mi var ya? Yok, Anladım vardır var. Rekabet vardır da samimiyet, samimiyet içinde var. bir rekabet. Bazen düşmanlık içinde rekabet oluyor. En korkuncusu. Ondan sonra oyunun açıklamaları var falan filan. Neyse yani. maç kaçtı bu gece saat 8'de mi? Altı altı buçuk gibi başlarız ya. Havanın durumuna göre bakacağız. Hava da güzel çünkü geç zaten kararıyor ya. Maç nerede? Maç, Maç, ya da, Madrid'de. Maç Madrid'de. Madrid'de. O zaman 21.45'tediriz. 21.45'te. İstanbul'da olduğu zaman da 21.45 olacağını. Yani onda birıyoruz. Şey Dünya saati dediği. Peki o zaman nasıl inşallah başlar. Nasıl ya? Madrid'de 21.45'te İstanbul'da nasıl 21.45 olmaz ki? 20.30'dur. O da değil mi? Türkiye saatli 21.45. Sevgili saatli ama olmaz. Ben sana onu gel kahvemizi içer. Vallahi hakikaten şey. istersiniz gel dışarıdan. Ona ol olmaz ama Oktay tabi. Vallahi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo turu burası modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor iy ömrün uzasın. Tam bizim sohbet konumuz içerideki sohbet konumuz. Düzenli balık yiyen adamın iki yıl ömrü uzun haberiniz olsun. Hadi ya. Ama ne düzen diyeceksin? Bunu evet düzen... 4 3 1 2 düzeninde ya... yani bak şimdi şurada yazmış ya siti kalp damar falan bu haftada bir yiyeceksin aga. Ama şimdi şey orada balık bu düzenleyeceksin diyecekler. Başlayacaksa balık yemeye. Çok sağlık diyeyim. Çok sağlık. 10 yıl sağlık Hepsinde kurşun var balıkların diyecek. Bu sefer moralim bozulacak. Hadi tekrar brokoli haşlan. Hadi git ama. ağzını şalkala o kurşunu atasın. Ki otolarda kolay değil yani maalesef. Ee, bakayım başka neler oluyor, neler bitiyor. Heidi mu hepimiz tanıyoruz. Biliyoruz. Heidi Kulüm'un ıı, başına mı? bir olay gelmiş. Evladı evet. 7 yaşındaki oğlu Henry. Hawaii'de tatildeler biliyorsunuz. Paskalya için gittiler kendileri. Kimle? Ee, i̇şte oğluyla beraber. ile Seal beraber. Seal'le ayrıldılar. Seal'de orada. hayır geldi mi orada olsun evlatları var ya onların. Seal. Ferhat Göçer'le buluşmuş. <gülüyor> Abi bunu sürüyormuşsun. Diye. Yumurta, salatalık. Heidi Kulum'un 7 yaşındaki oğlu Henry sahilde iki bakıcısıyla oynarken e, dev bir dalgayla denize sürüklenmiş. Aa! Vallahi olaylar olaylar. Korkunç. İki bakıcısı böyle bakarken Heidi Kulum sen ana yüreği koş. Fırla oradan. Fırla suya. Zıpkın Nein, gibi zıpkın gibi bir girmiş suya. Ondan sonra soğukkanlılıklı oğlunu ve onu kurtarmaya çalışan bakıcıların da kurtarmış. Vay be bravo. Ondan sonra bir kahraman. Ama televizyonda biraz soğuk bir kadın gibi görünüyor. Afı Derse Endiye çocuk. Madem dalgaya kapıldı. Evet, biraz Almanya'da 18 yaşında kapının önüne koyuyorsun. 7 yaşında da dalgaya bırakıyorsun. Ama analık yüreği öyle değil. Giderse işte. zaten senin olmamıştır. Dönerse Zaten senindir. Kuzeydan Vestfalia'nın nesi meşhurdur? Nesi meşhurdur? kulumu evet. meşhurdur. Haydi kulumu meşhurdur. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ekmekte kepek için son tarih 1 Temmuz. Ne Ondan demek? sonra kepekli mi yiyeceğiz ekmeği? Hmm. Mecburen. Ama onun görüntüsü de pek hoş durmuyor ya. Bir sadece gösteriyorlar sadece görüntüsünden için, mi rahatsız oluyor? Hayır görüntüsünden değil yan tarafta işte şey diyor bundan hazırlanacak deyince. Kaçak ekmek almaya başlayacağız ona ben şeyim. Beyaz ekmek var abi. Biz beyaz merdiven altından inecek. Valla beyaz ekmek Ben ya. merdiven altından çıkmam öyle söyleyeyim. Hmm. Beyaz ekmek. Gizli gizli bir ceketimi cebinde. Oktay <gülüyor> denirci'nin. Ben yani giderim. Ne, beyaz ekmekler değilse oraya giderim ben. Geçen yıl yürürlüğe giren düzenlemeyle %20 arttıran, kepek oranını e, arttıran bakanlık bu oranı %60'a yükseltti. Sırf kompil kepek. Yani ne bağırsaklarımız mı çalışmıyormuş ülkeceme? Öyle bir durumumuz mu var ya? Kepek şey yapıp ya da bir şeyim tamam obezite obezite ona da da kepeğe de abanması her şeyin ifrat fazla yani bana biraz ben Respekt, kepeğin ne olduğunu %60. da bilmiyorum ya. Kepek. kepek. Kepek bir şeyin kepeği mi? Yani buğdayın kepeğini mi kullanıyor yoksa ayrı bir yerde Hı. kepek mi var? Kepek üretimimi yani mi? Kepekli buğday mı kullanılacak artık? Ya işte o herhalde o kepeği onu, de işlenmemiş için. buğday mı? Onu tam ben de bilmiyorum ya. Vallahi onu tam ben de diyemeyeceğim bir şey dersem bir yalan değil. Bir şey diyeceğim. varsa. Ama galiba buğdayın şey öğütülmesi sırasında esas bir nişasta kısmı var. O beyaz ekmek ondan yapılıyor. Bir de onun... Kepek Tam buğday ve işte etrafı işte, etraf, falan, falan çeperi meperi onlar da kepek oluyor resmi abi. gazetede yayınlanmış resmi gazetemiz evet. ne kadar güzel ya hakikaten kepe, kepek oranları açıklandı dünkü sayıda yayınlanmış en çok %8.71 olacak diye resmi gazetede evet. manşet var mı Oktay? var tabi yani kepekle realite gibi mesela <gülüyor> öyle, bir, öyle bir şey var mı? <gülüyor> Kazanmak kolay <gülüyor> Olay demiş Resmi gazete al alabilir miyiz biz? Tabi alabilirsin abi. Mecliste, Mecliste yani. mi satılıyor? Nerede satılıyor? Me meclis <gülüyor> <Millik> <gülüyor> meclis, <gülüyor> müfesinde satılıyor Abi orada da Burada oturtaki gibi bir adam mı? Abla... Abi kepekler attıralım <gülüyor> ne diyorsunuz? <gülüyor> diyor? Her sabah Hakikaten resmi gazeteyi nereden alabiliyoruz Hakikaten biz? ne bileyim Oktay bir yerde var Adliyerin kant kantininde var mıdır? Mesela masaların üzerine konmuş <gülüyor> böyle Abonmanlıkla galiba veriliyor biz alsak dükkanı var ya meclisten millet yar resmi ya. gazeteyi okuyor adam mesela bir taraftan şimdi senin yer. <gülüyor> resmi gazetede yalnız bir şey okuyup yani bir şey yerken okumak şey diye biliyorum ben resmi gazetede son biriktiriyorum ben ya ya ya olur. ya ma olur vallahi ondan sonra başımızı yakarsınız. Ya. adam canım resmi gazetede mi o resmi, yani, resmi evrak mı? 1 Temmuz'a kadar yediniz yediniz yani. Eski evrakta tahrifat attınız. 1 Temmuz'a yediğimiz yanımıza kar mı kalacak? O kar dayan. kalacak. Ee, ondan sonra. Bu da telefon çalıyor galiba. Bir, bir konuda bizi <gülüyor> bilgiler Herhalde isten... kepek konusunda galiba bilgiler denedik. Kepek konusunda mı? Resmi var. gazete nerede? Satılıyor o konusunda mı? Dur bakalım. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? İyi günler. Murat ben. Nasılsınız? Teşekkür Teşekkürler. Ederiz. Neredesiniz Murat Bey şu anda? Ben şu an <gülüyor> ayran önünden devam ediyorum. İyi buyurun Gerçekten efendim Ama İyi, orada Radar var dikkat edin efendim oradan geçelim Tamam <gülüyor> Resmi gazete nereden satılıyor sorusuna cevap vermek istiyorum Buyurun, buyurun efendim ee, Bu Rüzgarlı Sokağın arasında Ara, ara sokakta e, Bu Başbakanlığın basım evi var Orada resmi gazeteyi ulaşır. Oradan gidip perakende alabiliyor muyuz? Tabi tabi bir tane tek alabiliyoruz tek, tek tek alabiliyoruz bir şey Ne mı? kadar fiyatı? Şu an bilmiyorum da e, çok pahalı bir şey değil yani. yani aldınız diyorsunuz. Çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Peki bir şey sorayım bu günlük mü çıkıyor resmi gazete yoksa? Valla onu tam bilmiyorum bilemeyeceğim ben e, diyorsunuz. Ihtiya, ihtiyacım olduğunda gidip almıştım. Aa, nasıl ama ihtiyacınız kanun, oldu sizin? Ama her kanun e, yürürlüğe girdiğinde resmi gazetede yayınlanıyor. Günlük de olabilir tahmin. Evet. Siz... Ee, böyle haftada hmm. bir falan da olabilir. Hangi ihtiyaçla yani. aldınız? Bu gümrük kanunuyla alakalı e, bu bilgiler falan yayınlanıyordu. Hemen 10. ilgilenmek. için. gazete aldık. Peki çok Aynen. teşekkürler efendim. Görüşmek ben üzere. Bu arada e, Görkem Hanıma da teşekkür edelim. E, Twitter üzerinden de adresini vermiş resmi gazetene. Yani resmi gazete takip edilebiliyor Twitter üzerinden diye. Aa tamam güzel bak. Peki şey uygulama, aplikasyon falan almak var mı? Resmi gibi. Yok Apli ay resmi gibi. O 32.000 de takipçisi var resmi gazetelerin. Favlıyor musun yasayı? <gülüyor> yasayı favlıyorsun beğenmediğini. Beğenmeyelim Anfarov. An <gülüyor> Anfarov. <gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı'na Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in vekalet etmesine dair tezkele. Hmm? Hmm? Son tweetimiz. Anfarov. Beğenmedim <gülüyor> <gülüyor> Anfarov. <gülüyor> Peki şu aile ve sosyal politikalar ve kültür ve turizm bakanlıklarına ait atama kararları. Hmm? Gülen Sar Gülen Sarov. <gülüyor> Hep böyle yani böyle Twitter. bir var. takip edeyim de. Kimi takip ediyormuş resmi gazete bir ona bakalım mı ya? Vallahi bak Oktay. Onu zaten ben en son resmi gazeteyi şeyde gördüm. Takip edileni takip ederim. Hashtag'i altında. <gülüyor> <gülüyor> Büyük takipleşme başlıyor orada da gördüm. Ne tane. bu ya hepsi bunlar ne bunlar hiç tanımıyoruz. Ne kim? Kimi takip ediyormuş? Bir şey öyle genel. Genel istediğini kafaya göre takip ediyor mu? Rihanna'yı takip ediyor mu? <gülüyor> Lady Gaga takip ediyor mu? <gülüyor> bir takım isimler. Yani resmi gözeteyi. Biz bunu gönderelim de dinleyicilerimiz şey, şey olur, yaparsın, onu eder, takip takip de olsun. Onu takip etsinler. isteyen varsa. Bu arada ee, bir diğer haber. Bir diğer, da. Bir diğer, Türkçe bir diğer, Diger. Söyleyeyim de ben bir daha bir diğer haber Bir <gülüyor> mu? haber. Ben Oldu. koyar yerine kor lafını kullanmak istiyorum artık. Ben de koyar yerine dökeyim mi lafını kullanmak istiyorum. <gülüyor> Mesela çay koyayım mı? Hayır. Çay dökeyim mi? De. oktay mesela şöyle bir cümle... mesela ben o yaşa geldiğimi düşünüyorum yani daha 40'ından önce başlamayı düşünmüyordum da Hangisi? Oktay bir meseleyi tüm yönleriyle Çıklak masaya oluyor. kor. Tamam. Bakayım. Ben de mesela Yakıştım ağzıma. Çok güzel, çok Ağzına, yakıştıyor. ağzına sağlık Ben de mesela siz yemeğe misafirliğe gelmişsiniz. Yemekten Yemektense. Çayla, çayla çık, geliyorum. Çık, çık, çık. Çay, birer bardak çay içmişsiniz, ikiniz de boşalmış bardakları. Hı -hı. Geliyorum ben. Ben şeyi, e, böyle üstüne koymuşum çay kaşığını. Çay kaşığını üstüne koymuşsun ama ben yine de soruyorum. Çay dökeyim mi? <gülüyor> Manyak mısın üstüne çay kaşığı koymuş ya. Niye koyacak olsa zaten yanına koyar ya. Hasta mısın sen de her şeye ısrar etme ya. He, tamam. Bak ne oldu? <gülüyor> İki dakikalık böyle keyfimiz mahvoldu. Mahvoldu. mahvoldu yani. Yemiyi de zehir etti nokta. <gülüyor> Yav, yavru kangal almak için altı ay Son sıra fırsat. bekleyeceksin. Altı ay mı? Valla Anadolu'nun çoban köpeği kangalı sahip olmak isteyenler. Öyle kolay değil. Çok yoğunluk varmış. Altı ay sıra Bir Temmuz nokta. Nereye başvuruyorsun bunun için Valla kangala gitmeye gerek yok. Kangal'dan daha e, etkili bir köpek olduğunu söylüyorlar ya bu Sivrihisar'daki akbaş denen köpeğin. Evet. Ee. Ondan alırım daha iyi. Bak o da be. adam çözümünü buldu ya. Akmış olurum abi kankalanacağımı. Akmış akmışım Daha iyi. Ya. Daha Ege iyi. durup dururken pek çok açıklama Yok, oklar, yapman gerekiyor. Şimdi benim bir e, program fikrim var. Ege Kayacanlı pratik fikirler diye. Ama sunucu arıyorum çünkü ben kendim sunmak istemiyorum. Birinizden biri sunmak ister Benim mi? zaten öyle bir fikrim vardı ya. Sen başlat programı. <gülüyor> ben gene mi konuk olacağım ya? Ege Kayacanlı pratik fikirler. Bunu buradan alabilirsin, oraya dökebilirsin. Onu alacağını, bunu al. Hiç gerek yok. Şöyle, Efendim, şöyle yapıyorsun, hiç gitmiyorsun. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. para vermişsin. Merhaba. YGK pratik fikirlerde 3 Nisan çarşamba günü yeniden birlikte sevgili ve her zaman olduğumuz olduğu gibi bu hafta da uzmanımız YGK Stüdyo konumuz hoş geldiniz merhaba ee, sevgi dinleyicilerimize ben, bir ben, ben açıklama de. yapmamız gerekiyor normalde Ege Karacan'la birlikte Ali Tezel de programımızın konuydu ama bugün Ali Bey'in bir işi çıktı için onun yerine Sosyal Güvenlik konularından şöyle böyle anlayan Fahri de bir diğer bir diğer stüdyo konumuz <gülüyor> hoş geldiniz Fahri Bey o hoş şöyle hoş bir tesadüf de oldu biz Fahri'yle çok eski arkadaş eski arkadaşız <gülüyor> yani <gülüyor> gördüğünüz gibi esprili de olacak programımız. Evet, e, bugünkü konumuz şimdi programımızı ilk defa dinleyenler için e, bir konumuz oluyor. <gülüyor> Programımızın formatını da açıklamak istiyorum. Bir konumuz oluyor. Bu konuya e, iki uzman konumuz hem e, sosyal güvenlik uzmanı yaklaşıyor hem de hayata dair e, uzman olan e, diğer uzmanımız olaya yaklaşıyor. Bugünkü konumuz köpeklerle ilgili. E, Anadolu'nun çoban köpeği diye bilinen Kangal. Evet gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı tarım İşletmeleri genel müdürlüğünden bir açıklama geldi Sivas'ta ve Bursa'da yavru ürettiklerini belirterek çok fazla talep olduğundan dolayı bu yavruların yetişmediğini ve kangal için talepte bulunan vatandaşların en az 6 ay bekleyeceğini belirtti. Tabii ki ben burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Buyurun, ee, yani sonuçta çok çabuk elde edilen şeyler e, çabuk da ne oluyor maalesef gözden çıkarılıyor gözden maalesef. çıkarılıyor. Bence çok yerinde bir karar. 6 ay beklesin mi yani? 6 ay bir yıl hatta bazılarını daha da fazla. Size şunu sormak istiyorum. 14 sene mi? beklemelerini tavsiye ediyorum ben. <gülüyor> 1200 liraya satılıyormuş bir kangal. 1200. Bunun vergisi, algısı vesaire şeyi e, kime ait? Valla abi Şimdi bunun vergisi, bunun e, şeyi ne derler ona güvenlik prim bedelleri, e, gün sayısı, ona göre hesaplandığında ortalama 1200 lira eğer e, üreticiye ödeniyorsa üreticinin tabi burada devlete vermesi gereken bütün masraflar dahil stopaj stopacı da halledecek olursak ortalama 14 bin lira gibi bir rakama gelmesi lazım. E, Ege Bey'e dönmek istiyorum. Ege Bey e, 6 ay beklensin mi? Valla hiç bunlara gerek yok. Hemen gidip Sivrihisar'dan Akbaş alabilirler. Çok teşekkür ederiz ikinize de. E, pek çok soru var. Abi. Aynen abi. Dinleyicilerimizden pek çok soru var. Onlara bakmaya fırsatımız maalesef kalmadı. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Ege Kayacanlar Pratik Bilgiler Pratik çözümler diyor? Pratik pratik bilgilerdi galiba. Pratik yöntemler. Yöntemler miydi? Ege Kayacan'la pratik yöntemler. Bence hoş oldu ama... Bence de güzel programın oldu. Programın isminde niye... Yani ismi evet. var ben onu anlamadım yani. Çünkü hani bir tamam, uzman ben daha var. Tamamen adam programı kendine endekslemiş ve ben daha önemli şeyler söyledim. Hani adam sadece sonunda geldi dedi ki... Hayır orada ben... Sürihisar'dan dedi Akbaş alsınlardı. Şimdi tamam be adam biz de almasınlar demedik ama konu ne? Bunun... Ama sizinki laf kalabalığı ben tak pratik çözüm. Bu arada Programın Kenan Bey orası da alıyoruz. doğru ya orası da doğru. <gülüyor> Kenan Bey bir tweet atmış bize radyoyu yeni açtım baştan alabilir miyiz demiş. Baştan alıyoruz şaka lan ne sen de hemen. Ben ne bileyim. Ben... Bu da dünden hevesli EGK Hacan'da pratik bilgiler abi. ya nasıl bir şey oldu ya. Ondan sonra Kangal konusuna da değindik. O Heidi Kulluma değinmiş. Benim bir köşem daha var onu yapabilir miyim? Siz isterseniz çıkın. Ben gazete okuyordum da o sırada <gülüyor> yap abi yap. EGK Hejanlı Reklama Doğru diye bir köşe. Yapsana hadi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ege Hejanlı Reklama Doğru başladı. Bu hafta yine 9.40 reklamlarını birlikte dinleyeceğiz. Şimdi sizlere 9.40 reklamlarıyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tura'sı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Devam ediyor da nereye kadar devam ediyor? Saat olmuş 9.55. Bundan sonra ne yapsak ne sekti de sizin gözünüze giremeyiz. Hep şöyle dersiniz. Zamanında yapacaksınız. Bu son dakikada iki numaralarınız bize yaramar size. o sözleri bir kamçı olarak sırtımızda hissediyoruz ve yarın sabah en güzel numaralarımızda en hoş esprilerimizde akla hayale sığmayan numaralarla karşınıza gelmeye söz veriyoruz. Oktay'dan da bir iki cümle almak istiyoruz. Veda etmeden önce Veda mı ediyoruz? Veda Zamanı geldi. Faik de stüdyoda olsaydı e, vedalar asla tükenmez diyonun başlayan bir şiir vardı. <gülüyor> onun şiiri değil ama o hatırlattığı bir şiir hakikaten öyle. Tabii vedalar. Ama şey yapacağız mı? Obama'nın basket oynaması ile ilgili esprileri hazırlamadık. Ya ben de SBS sorularının bugün çözümünü yapacaktım ya? SBS sorularını Obama... bir şey yapamadık SBC o zaman. SBS değil de SBC, Obama, Oktay Obama. nasıl? Obama tamam Obama'sı konuşuyorlar mı? Bir tane soru mi? yapalım. Ben SBS'nin iki dakikaya sığdırılmasına karşıyım yani. O zaman Obama yapalım. Obama hal da sebepse güncel olmayacak. Güncel olmayacak. O bir tane hızlı soru alalım. Hemen mı? hızlı bir Türkçe tamam, sorusu pek. almak istiyorum. Sen mi okuyacaksın? Evet. <gülüyor> Aşağıdakilerden hangisinde bir Ben böyle söz... okuyunca benim kafana geliyorum. Ben hiçbir gelmem. şey anlamıyorum. Ben evet tenor sesini <gülüyor> oku fari. Tamam, tenor, ben tenor. Söyleyeyim. Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcü Bu konuda ikimizin iki birdir cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. A öyle zayıfladı ki bir deri bir kemik kaldı. A seçeneği değil. Ama Bence yani değil. Test tekniği olarak yanlış bir teknik. Çünkü bütün seçenekleri önceden okumamız Doğru. lazım. Be... Çünkü burada iki defa kullanılmış ya bir birinden biri o anlamdadır diye düşündüm ben. Yanlış düşündüm. Aa bir dinleyelim önce. Evet. Evet B Be... Odama bir öğrenci gönderin lütfen. Lütfen. <gülüyor> Nasıl bir adamı Bana bir öğrenci gönderin. Saçma bir öğretmen. Böyle şişman olsun biraz. Yal bence yal sahte olsun. öğretmen ya. Bence de ya. Sahte öğretmen, öğretmen, öğretmen böyle demez. Evet. C. İş işten geçti artık. Gitsen de gitmesen de. Hayır başka, başka bir sorunun cevabını okudum bence. Aynı sorunun C seçeneği mi? Soket sırası değişmiş olabilir mi? Aynı sorunun C seçeneği. Burada ee, bir geçmiş. yok burada. Uf <gülüyor> 3 nokta. Ne yapıyorsun? Vay kaşını kaldırıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Maalesef D seçeneğine kadar <gülüyor> bekliyorum. D. <De>, koca sınıfta. <gülüyor> ne oldu? Manal mı okumaya başladı? <gülüyor> koca sınıfta. Soruyu bir... ...ben çözdüm. Cevaplar lütfen. Ne cevap içeri? <gülüyor> Sistemde E şıkkı... ...kalmadı mı artık? <gülüyor> bir de sesini düzelterek... ...her şeyi yola sokabileceğini mi zannediyorsunuz? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Hayır. Nedir yani? Başka başka soruların... ...başka başka seçeneklerini okudun ya. Şu i̇ki şıkkına çok bayıldım. İki şıkkı. Bunlar da B ve D şıkları. Bakınız tekrar okuyayım. B şıkkı... ...odama bir öğrenci gönderin... Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Kocasınız da Soruyu bir ben çözdüm. Keşke o bölümün basket baksaydı yani. Ya tamam. belki de ona baksaydım. Bir faydası 5. Bence çünkü hatalı kuruşluk bir soru. Oğlum 5 kuruşluk e, abi, bu hatası. soru, bak bu soru. <gülüyor> Biz şıkta bir geçmiyor. Bir de bir şıkta eksik tamamı. Şimdi bu soru, bak bir soru <gülüyor> bir yaparsın. Tamamen eksik olduğundan kaç kişinin önünde geçiyorsun der. biliyor musun nokta? Kaç? Kaç kişinin Yüz binlerce kişi. Yüz binler. Milyonların önüne geçiyorsun ya. dört kişi diye düşünmüştüm ben. Bir başkadır benim <gülüyor> Fahir. memleketim. Fahir'in pili bitti sevgili dinleyiciler. Pili bitince böyle oluyor Fahir. <gülüyor> o zaman programı bitirelim. Ben size demiştim programı bitirelim diye. Hiç o zaman Obama'ya bakmayalım mı? Hadi bakalım Obama'ya basket oynamış. Bakmayalım abi espriler ya. Espriler yapmış. Muhalefeti de Yapamamış böyle. Yapmış ya. Muhalefeti böyle atacağız demiş. Böyle atacağız demiş. <gülüyor> böyle atacağız demiş. <gülüyor> Hop demiş. Yarın sabah yeniden beraber sevgili dinleyiciler Güneşli bir çarşamba diyorlar bugün için Tadını çıkaralım mükemmel bir gün olacak